Olhanüstüydün. Bombardıman eğitim ünitesi senin için çocuk oyuncağıydı değil mi? Şimdi bir Emgir eğitim destek ünitesini havadan al aşağı etmeye çalışacaksın. Emgir'in bir özelliği yüksek savunma gücüne sahip olmasıdır. Bu nedenle onu yok ederken sabırlı ol. İyi şanslar.